Radyo Tülesi'ne son sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler bu sabah yine 3 kişi olarak karşınızdayız. Gerçekten de 16 Nisan tarihini bir kenara yazın demiştim. Yalan çıkmadı hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk günaydın. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydınlar olsun. Fahir Bey teşhis batağında hala <gülüyor> soru işaretleriyle dolu bir hasta. Hasta X olarak geçiyor. Stüdyoya en son giren teşhisi <gülüyor> en son <gülüyor> konulandır. Vallahi ya doktor hafıza döneceğim ben Vallahi yapacak bir şey yok Kendimi böyle hissediyorum Ne diyorsun Bakalım Bakalım kısmet bu işler nasip kısmet işi Zaten en büyük beddua doktor hafıza düşesindir Başına geldi bak kimden ağ aldım bilmiyorum Vallahi büyük nazar nazar diyorlar annem ya, öyle diyor valla nazar nazar üstüne bindi de olabilir Fahit cim diyor senin diyor yıldızın diyor çok alçak diyor ne diyorsunuz o teşhis mi koydular annem valla bence annemin yıldız... yıldızın alçak diye bir teşhis koymuş olamaz ben vallahi koydu annemin böyle astrolojiyle. hadi canım. <gülüyor> Çok yakīn ilgileri vardır yani. Yıldızı alçak olanı insülin herhalde değil mi? Ee, yandan tedavi diyorlar. Yandan tedavi Tabii, en güzel tedavi metadır. Çünkü yıldızı alçak olduğu için alıyorsun, tedavini yapıyorsun, hemen Yok, bırakıyorsun. <gülüyor> Yükselmesi için tek gerekli şart bu. Ay Oktay'ım. Humoru'yu Oktay gel bakalım neler söyleyeceksin? <gülüyor> Ya <gülüyor> sağlık problemleriyle uğraşan. Ne yaşlı adamlarla program yapıyor? Oğlum, ya. 15 yıl sonra ben artık iyice ben. İki herkes hastanelere gidiyor. Vallahi, iyi. doğrusu bu. Doğrusu bu hastanelere gitmek çünkü ortalık şarlatan kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama efendim. Amerika şimdi de first köpek boğuyu konuşuyor. Dün biz konuştuk zaten. Tamam Hı. o zaman. <gülüyor> Oktay ilk toka sabah. biz de konuşurduk. Ha toka yedin mi? <gülüyor> i̇lk toka yedim oturdum. <gülüyor> şimdi ağzının ortasında ikinci tokat gelecek gel. İkinci tokadı kaldıramam hastaneye gitmem lazım. <gülüyor> Ay mucitleri yanlış biliyormuşuz ya biz vallahi billahi. Elimde bütün belgeler geldi. Kim neyi icat etti bugüne kadar ne var? Edison var ya. Aa, Edison. Edison. Vallahi arakçıymış. Yalancı buymuş. Ay, hayır yok. Arakçıymış. <gülüyor> Yalancı değil. Çünkü Edison'un olayı ha? Yani şey yani, bilim adamı olmasının ötesinde hakikaten ticaret erbabı olması. Tabii, Tabii, ne yani. yapmış ki ya? ne? Şey şirketleşmeye akıl etmiş. Efendim birler, bir şeyler yani daha doğrusu herkesin icadına konan da bir adam değil de paralel yürüyen şeylerde patent alma huyu sayesinde bugün anılan bir isim olmuş yani bir icadınız varsa patentine alacaksınız Almış, evet. patent patent patent icatlarda bir numaralı şey ama onun dışında Edison'a da laf söyletmem yani ben de söyleyeyim pırıl pırıl bir adam yani haza beyefendi şimdi ampulü ne biliyoruz biz Ampul diyoruz ki biz iyi biliriz ampule. iyi biliriz iyi biliriz hmm. fakat bu 1802 yılında İngiliz Kraliyet Akademisi'nde Sir Humphrey Davy diye bir adam bunu tanıtmış. Tekaat hmm. bundan tam Ampule bakın ampule mi demiş? demişler o zaman. Ondan sonra 75 yıl sonra Thomas Benim adım Thomas bunun adı ampul demiş. Ee, ve 75 yıl sonra ilk patenti almış. Ha ses kaydına gelince 1877'de Edison'un icat ettiği söylenen buluşun esas tarihi 1860 ve mucidi de Edward Leon Scott de Malvin Martin Ville. Ama ismi çok zor. Ondan, işte, ondan herhalde işte Edison kabul demiş. etmiş insanlar mucit olacaksan güzel bir tarihe geçecek sen kısa bir ismin olacak. Mesela Tesla. Hı. Kimse unutmaz adamı. Ne? Neden? Neden? Değin icadı. Okul alternatif akım, alternatif rak <gülüyor> aynı zamanda. Sadece alternatif akım olur mu? Radyonun mucidi kim? Marconi diyorlar değil mi? Doğru o da Tesla. Ymıştı. O da Tesla. Onun dışında şey, senin gördüğümüz kadarıyla David Bowie'ye benzeyen bir adam David Bowie'nin bıyıklısı <gülüyor> ve e, neydi o? ışınlanma aletini de yapan. Daha doğrusu ko ışınlayarak kopyalama aletini yapan alan. Ee, bu arada <gülüyor> mı? Işınlamamı... <gülüyor> X ışınları ve Röntgen filmleri. <gülüyor> Tesla olmasaydı bugün AC, DC diye bir şey olmayacaktı. Vallahi var. Doğru. Süper adammış Rökenrola Tesla. Röntgen katkıları bitmek bilmiyor. de Bit grubunu saymıyorum bile. E şimdi X ışınları ve Röntgen filmi çekilen ilk Röntgen filmi Thomas Edison'a değil e, William Röntgen ait. Bunu biliyorum canım. Bunlar da... Bu, William bu Röntgen hiç hiçbir şey bilmiyormuş. <gülüyor> William, <gülüyor> William Röntgen'i e şey yapılmış, itaaf edilmiş. Evet. <gülüyor> İlk seyfler <gülüyor> röntgen filmi buna şey yapalım. Ama yani o da iyi olmuş. Şimdi <gülüyor> William Röntgen olmasaydı, sizin bir Edison'unuzu çekeceğiz diye bizi odaya sokacaklardı ampul iki yakıp söndüreceklerdi. Buyurun röntgen çektik, ver yüzümü. Hiçbir ya. şeye benzemeyecekti. Saçma sapan bir şey. ondan sonra internetin mucidi kim? Hemen o bir ben. adamdı ya. O onu bir adamdı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yüzlü bir adamdı. Evet, söyle iyi. bakayım. Ee, şimdi Algor'un tasarlayıp geliştirdiği bilinen internet... Yok canım o değil. Aslında e, Arpanet diye bir tane bir firma şey yapmış ya. Vinton Serf ve ekibine ait. Vinton Serf'i tanıyor muyuz? Bugün interneti kullanıyorsak... Vinton Cerf şey diyeyim ya Arpanet'in şey değil mi? Kurucusu değil Tabii, mi? Tabii şey üyesi muhassar üyesi. Arpanet ne ya? Bakliyat... Şeylerinin <gülüyor> database'ini kurmuşlar sonra internet mi olmuş? Arpa burada yan yana Orak istemez, <gülüyor> i̇stemez. neti. Yağız az, şahlandı mı durak dinlemez diyor e, sevgili Winton Ser. Bundan sonra bilin yani. Abi, teorik olarak internetin temellerini atan başka bir adam vardı. Sir internet mi? Sir'lü değil. Tim nasıl bir şey? Ne iş yapıyormuştu? Şey bir adamdı. Şimdi marangozluk yapıyormuş emekli olduğunu biliyorum. O neydi internetin teorik... Atarsak. <gülüyor> ...temellerini atarsak İnternetin ...internetin teorik temelleri vardır hatta. ya... Telef ...telefonumuz 210-30-30... ...her şeyi bilen dinleyicilerimiz şak diye bunu da söylerler. Valla şurasında kaç sene önceden bahsediyoruz ya... ...nasıl ha. hatırlamıyoruz biz? Tarih dediği... ...e gazetelere çıkmamıştık ya öyle şeyler çıkmıyor o zamanlar gazetelere. Lan yani internet bulundu ...internet diye bir, diye bir fikir diye ne zaman gördün yani? Aa, i̇nternete ilk ne zaman girdiniz siz? bana tarih verin ben 93'te Opti'de girdim 90, o kadar zayıf ki 94'te evet. ben de Opti'de girdim o kadar zayıfsınız ki 1989 değil 90 senesinde ben girdim internete internetin telefon gelecek diyecek 91 senesinde sen yanlış yerlik olarak, olarak de, bir diyeceğim. şey söyleyeyim mi Opti'de girdim ben de 1990 senesinde ve şey vardı böyle hatırlıyorum bilgisayarın üstünde böyle o abuk sabuk şeylerle ne, ne denilen internet yazıyordu yemin ediyorum internet öyle giriliyordu ama efendim bir sohbet ortamına girmiştim. İlk chat'i ben 1990'da yaptım. Orko'ya Orkoya mı girdin? Valla Orko muydu neydi o dönemi? Kimle yaptın sen chat'i Fahir? Dünyada bir kişi yapabiliyordu o da Al Gore'du o zaman. Ya olur mu o dönemde? İngilizce mi yaptın Türkçe mi onu düşün bakalım. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Cevap veriyorum İngilizce yaptım. <gülüyor> Ve o zaman benim bir lafım vardı. Yes we can diye. Ve o sonra baya bir... Aldı yürüdü. Aldı yürüdüm. başını yürüdüm. O lafın da çalındı. İnternette chat yaptığın şey de çalındı. Türkiye'nin belki de ilk çetçilerinden biriyimdir ben. Çetçi faiz. Evet bunlar tabii yaşadığımız şeyler. Neden olmasın neden olmayası. <gülüyor> i̇nterneti icat eden adamlar arıyorlar. Günaydın efendim. Yani madem interneti icat ettiniz. bir de tatlı bağlantı icat edebilseydik. Biz internetten bahsediyoruz. Daha bir telefon bağlayamıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Engin Coşkunçay ben. Engin Bey e hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? E, şu anda İstanbul yolundayım. Hayatta Bayraman neredesiniz peki Engin Bey? Yani. Hayatta e, 30'lu yaşlardayım. 30'lu 30 yaşlarda. Kariyerinizin zirvesinde misiniz? Yok değilim daha. Bilişim Ama... sektörünün lideri Engin arıyor bizi bu akşam. Akşam mı? <gülüyor> Bizim kafalar <gülüyor> biraz böyle. <gülüyor> şey, internetle ilgili birkaç şey söylemek evet, istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi internet e, bundan tam 20 yıl önce. Bu sene 20. yılı kutlanıyor sanırım. Doğru. O 89. E, 89 yılında. Hatta bundan öncesinde de internet BBS denen bir sistemden geliyor. BBS'lerde... E, Amerikan hükümetinin e, askeri birimlerinin kendi içinde konuştuğu bir sistemdi. Bu Fahir BBS'e girip Türkiye'nin sırlarını mı sattı onu mu söylüyorsunuz? Olabilir. Ya... Olmasın, doğrudur. Doğrudur mu? BBS dersen... girmiş gelmiş bize internet diyor. Ya yemin ben 90 senesinde otude girdim ya. Seni internette inşaata falan mı götürdüler? Valla ben, <gülüyor> ben internet hatta üstüne internet yazıyordu değil mi? şöyle bir şey var. Üzerinde internet yazıyor diye illa internete girmiş olman gerekmiyor. Yazmıştır bilgisayarın üstüne internet diye. Kim bilir ne yaptık sen o bilgisayarda? <gülüyor> ya chat yaptım işte onu diyorum ya. Aha, chat yaptın evet. Evet en bu BBS dediğin şey internet tipi bir şey mi? Yani bu BBS dediğim şey aslında. Ee, i̇ki tane ağın birbiriyle konuş Daha doğrusu bir ağın bir makineyle konuşturulmasıydı. Hmm. Yani hmm. şimdiki neye benziyordu? Bir yerden e, FTP'den ya da bir web sayfasından bir şeyler download etmeye benziyormuş. Ben de hani aktif olarak o dönemler Yaşımız tutmuyor ama... tabii doğru. Eee? Ee... Bu adam kimdi ya internetin teorik babası biliyor musunuz ismini? İnanın hatırlamıyorum. Var mı? De, var değil de, mi öyle geliyorsun? bir adam? Var var yani ondan sonra bu fikri e, lokal olarak yani publik kullanıma açalım diyen bir adam var hmm. ama Heh. onun kim olduğunu hatırlamıyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Peki Türkiye'ye ne zaman geldi internet 90 değil mi? Ben 96'da kullanıyordum. Biz daha eski kullandığımızı hatırlıyoruz da... ...Türkiye'ye ilk ne zaman girdiğini de... ...o zaman bir başka dinleyicimizden öğrenelim. Çok teşekkür ediyoruz Engin Bey. Ben teşekkür ederim İlgin'le. Sağ olun. BBS Engin diye yazıyorum Eng ben Engin biraz. kendini ifade etmekte zorlanıyor. Bak ben anladım. Engin. Yani bir şeyler var ama... ...böyle bir nasıl diyeyim... ...ifade zorluğu çekiyor Engin. Tam olarak şeyde kariyerinde zirveye ulaşmış bir insan değil maalesef. Maalesef Engin'ciğim kusura bakma. 96 yılında internete girdiği için şimdi Engin'i ezmeye çalışıyor Fahir. Affedersin sene. 96 yılında Çetin kralını yapıyordum sevgili Engin. Ben 94'ten o gün şu şey vardı ya barakası hmm. yani radyonun barakası. Evet. Orada bir gece sabahlamıştım ve internetin yarısını dolaşmıştım. Yani o zamanlar internetin, internetin internet olduğu zaman internetin internet olduğu zamanlarda yarısını dolaşmıştı ve ilginçti gerçekten çok ilginçti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alper ben. Ee, Firewing girdiği şey internetsiz bitnetti. Ben adamın adını hatırlamıyorum ama çok ha, eski internet yoktu. O sıra bitnet diye bir şey vardı. Ha bitnet değil mi? Bitnet. Siz <gülüyor> kaç yaşındasınız beyefendi? Efendim. Kaç yaşındasınız? E, 38 ha, o zaman tamam olur. Bitnet'ti diyorsunuz yani Bitnet'e Bitnet ayaklarını sokmuş çıkmış ha, Bitnet diyorsunuz Peki, yani Bitnet'e girmiş olmasına rağmen bilgisayarın üzerinde internet <gülüyor> yazıyor olabilir mi Alper Bey e, yok hayır internet yazmıyordu o zaman baros sistemler vardı bilgisayar bölümünde evet. terminallerden bağlanıp chat yapabiliyordunuz ama internet daha sonra çıktı 92'de e, Trump diye bir şey kurdular ondan sonra geldi Türkiye. ne basıyorsunuz başlıyorsun? canım ha Bitnet ha internet Peki kusura bakmayın ben bit bit sayıyorum sadece. Peki efendim Size çok teşekkür yayınlar. ediyoruz Bir dakika istiyorum. Türkiye mi 92'de geldi Alper? Hay Allah ya. Alper? Alper? Hay Allah. Türkiye tam öğrenecektik Bitnet'e girmiş. Bitnet'e girmiş. Bana internet, bana i̇nternet diyor. diyor. <gülüyor> vay dedim ben sana her girdiğince şey, internet sahne net etti. piknikte bira içtim diye de onu söyle. 89'da net piknikte bira içtim <gülüyor> ilk dinamada o zaman içtim ve alkollü çeti Türkiye'de ilk ben gerçekleştirdim ilk e girdiğim tarih olur benim alkollü <gülüyor> çeti Türkiye'ye Cem dar getirmiştir aa olmaz canım vallahi ben alkollü çeti yaptım sen ya bit net çeti sayılmıyor alkollü chat. niye bit net sayılmıyor abicim netin babasıdır o işte Bitne. Bir mesela 90 yılında girmiş olabilirsin Bitnet'e Bitne, sonra evet. 5 sene hiç internet veya Bitnet'e uğramadıysa o sayılmaz. Sayılmaz. Yanlışlıkla girmiş kabul eder bilgisayar <gülüyor> seni. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ah Ahmet Azda Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Yardımcı olmanızı umuyoruz bize. Buyurun dinliyoruz size. Ee, Türkiye'de ilk internet ODTÜ'den başladı. ODTÜ'nün bir 9600 YMD bağlantısı vardı. Evet. Ee, onun üzerinde yapıyordu. Ondan sonra 95 yıllarının sonlarına doğru sanırım ee, 95-96 yıllarında işte Karadeniz Ekonomik Eş İşbirliği toplantısında e, o ülkelerin haberleşme ihtiyacı doğdu. O ülkelerin haberleşme ihtiyacını do gidermek için işte bir takım öneriler vardı. Faksa yapalım, o zaman Türkak üzerinden X500 denen sistem vardı, onunla e, yapalım falan diye. En son e, ve bazı yerlerde elektronik postayla yapalım diyorlardı. En sonunda yazı işte Telekom'da önümüze gelince dedik bunu biz yapalım diye uğraştık. Gittik işte bir account almıştık. O accountla e, nedir ne değil diye öğrenmeye çalışırken e, işte daha önce başka bir firmanın bir teklifi vardı. Ben bunu yapayım diye. Biz dedik ki e, hayır biz bunu kendimiz yaparız ve e, o zaman Türk Telekom ihaleye çıktı. E, sanırım 96 yılında e, ihale tamamladı ve Turnet kuruldu. Ve ilk çıkışı da İstanbul'da Habitat'la bir 512 ve e, sağlandı. O zaman Aa, resmi doğru. olarak internet olayın. Ama daha önceden eğer şey sayılmazsa bugün bazen mesela bu internetin yaşını sayıyorlar. İşte 13-14 yaş falan diye söylüyorum ama eğer e, OTTÜ'nün 9600'ü kabul edilirse o zamanki çıkış şeyleri doğrudur o şey. Ama resmi olarak ilk çıkışı, genel olarak çıkışı İstanbul'da Habitat'ta başlamıştı. Efendim biz anladığımız kadarıyla Türkiye'ye interneti siz getirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Telekom getirdi ben getirmedim. Ama yani de imza atanlar mı? arasında mıydınız onu bu kadar sürece hakimsiniz? <gülüyor> has ve kader şartlarında sözleşmesinde emeğim vardı. Yani diğer e, teklif kabul etseydi biz bugün hala internetsiz de olabilirdik değil mi? Bu Deniz Ekonomik İşbirliği yapsana. Sa Sanmıyorumdur. Çünkü dışarı ciddi oranda bir gelişme olayı vardı. O gelişmelerinde kimse duramazdı. Başka e, şartlar ortaya çıkardı onun için. Peki. O, peki. Daha doğru oldu ve daha sağlıklı bir yere gelmiş oldu. Peki böyle. Ahmet Bey 9600'lük bağlantı ne zaman oldu? Onu da sayalım. Yani yani habitat onu, öncesi o, Şöyle söyleyeyim o zaman telekomdaydım ben 64K'ya Hotton'un talebiyle e, 64K'ya çıkarmıştık o zaman talebi Ama ne zaman e, şey yaptığı başladığı konusunda bir e, bilgim yok o konuda Peki tamam. efendim Ama... çok teşekkürler Çok kolay gelsin Sağolunuz efendim İhale falan dedi beyefendi benim bütün kafalar karıştı Sen ihalesiz mi girdin Bitnete? <gülüyor> Valla bizim zamanımızda ihale falan yoktu Biz otomatikman elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyorduk bildiğim kadarıyla bir kimlikle girmiştin <gülüyor> o Bitnete değil mi? Tabii canım. Kimlik veriyorduk girerken <gülüyor> Namsız alıyorlar mı o zaman internete? O zaman Ege'ciğim ortam çok güzeldi. İnternette kravatsız bir adam yoktu. Evet, herkes iyi giyimdi. En güzel kıyafetlerini gel internet başına geçer. Şimdi millet donla oturuyor bilgisayarın karşısında ya. Rezindik canım. Nerede o eski internet? <gülüyor> ah ah interneti de suratımıza benzettik. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, dın, dın, Günaydın. Ay, ay, Günaydın. sonra da bastım tokatı ağzına. Günaydın efendim. Ya, Pardon günaydın. mikrofon açık. Ha, günaydın. Evet. Yıllar sonra bir lafı daha tekrar duymuş. Aynı kaptan yemek lafını duydunuz mu? Duydunuk. Duydunuz. Duyduk. <gülüyor> Duydunuk. Evet. Duydunluk. Özgür Çocuk diye bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz eskiden? Evet. Oh, Hatırlıyoruz. Ne olmuş? Ee, bu, bu Özgür işte... Çocuk şey diye miydi? Tamam canım. Kızın Yi sevgilisi. Yiğit olsun. Kovbo olan. Ee, Yiğit Özşener zaten e, kariyerindeki en üst seviye oydu çocuğun. Özgür çocuk e, kadınlarla ilişkisini anlatmış. E, i̇lişkilerde inişlerim çıkışlarım serttir. Salatayı benimle aynı tabaktan yemeyen <gülüyor> benimle ilişki yaşayamaz demiş. Aynı kaptan yemek yemek benim için önemlidir demiş budadır dadır demiş ya ilişki dediğim aynı kaptan yemek Bence biraz yemektir. o çocuk yalnız kaldı da ondan. Özgür, özgür, <gülüyor> olacağım, özgür olacak. Ya. Şimdi salatayı aynı kaptan yemeye gidecek bir işte kız arıyor anladım. <gülüyor> Çıtayı baya düşürmüş. <gülüyor> kadında aynı kaptan salata yeme diye bakar. Yaş falan hiç fark etmez. Salata yesin. <gülüyor> Özgürlüğüne çok düşkün olmanın da işte böyle zaman geliyor 10 sene geçiyor üzerinden. Ya bu Ondan sonra ya. sıkıntılar başlıyor. Bize bak daha kirlenmesin diye aslında adamın şeysi ne derdiniz? Evde bulaşık makinesi falan yok anladığım kadarıyla bir tane daha bir şey pislenecek diye aynı kaptan yiyelim. Hayatım bu. Aynı kaptan yiyelim. Ayrıca hiç bölmeye noktadan girelim. noktadan sonra şeye de iner çıta. <gülüyor> Salatayı kaptan yesin de. <gülüyor> sonra yoğurt kasesinden. Y yıkıyorum ben yoğurt kaseleri. Oradan yerse tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ee... Salatayı bağdan yemek. <gülüyor> Özgür çocuk free will'i. Bu arada yeni buzdolabı aldık ya biz. Hayıptır <gülüyor> söylemesi. Vay, havalarımızı... Bu stüdyo kadar falan. <gülüyor> Maşallah maşallah Ege'cim nazar değer ya vallahi eski buzdolabı. Elektronik aletlerin ruhu olduğunu her zaman inanıyordum ama bu kadar alıngan olacaklarını hiç düşünmüyorum ya. Evdeki yenisini aldık geldiğimizde nasıl duyduysa evdeki buzdolabı. Eski buzdolabı. Duyup olan... bozuldu. Onu bayi telefon etmiştir herhalde. Veya buzdolabı bir mi var? Arada <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey mi yapıyor falan. Buzdolabı bozuldu. Komşuya taşıdık gece vakti her şeyi falan. Ondan sonra bazı şeyler hani çözüldükten sonra bir daha donmaması gerekiyor ya. Hı. Yenmesi lazım evet. İşte köfteleri yediniz. falan vardı buzlukta. Bunlar çocuğa zararlı diye köfteler, möfteler yiyorum bu aralar. <gülüyor> yani çocuğa niye zararlı En olsun. sağlıklı benim ya. O da şey olabilir yani. <gülüyor> Yakında modern sabahlar topluca şey olabilir yani. Emekliler programına dönüşecek. Benim şekerim çıktı. <gülüyor> Hemen reklama geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bitirdiniz mi bu çözülen şeyleri? Bitiriyorum. Daha şey var dolma içi var onu ne yapacağım Bilmiyorum nasıl yiyeceğim e yapalım bugün dolma yapalım ya ya bir araya gelinim şöyle bir Abi, radyoya, günü... radyoya getirmede çünkü millet şey oluyor ha acayip şaşırıyor dolabı açınca geçen bak sushi koymuşsun dolaba <gülüyor> <gülüyor> biri anlatıyordu dolabı açtım bir acıktım diye ve açtım üstte sushi altta bira var Korktum kapattım. <gülüyor> kapattım Böylece diye böyle... radyomuzun iç yüzünde. <gülüyor> Efendim radyomuz biraz ciders, Biraz da alkolu sever. <gülüyor> Ev suşisi ama. Ay başka bir özelliği de yok dolabın. Yenge, Suşimin biri olması. Başka hiçbir şey yok. El cezileriyle sarmıştım. Valla yenge en son ne zaman yaprak sarması yaptın diye. Tık yok ama en son ne zaman suşi yaptın. Aha da geçen hafta bürge yengi'nin ellerine sağlık suşisi pek lezzetlidir toplantı yapamıyoruz yani ya, modern sabahlar ne yapalım ne edelim falan diye bir türlü toplanıp aslında bunu böyle bir sisteme oturtsak hmm. herkes malzemesini getirse üçümüz bir masaya otursak evet. ortada iç olsa herkes <gülüyor> yaprakları alsa bir taraftan dolma sarsak bir Biz, taraftan programı konuşsak olmaz mı bence güzel olur ya çok da güzel olur pencerelerimizi de getiririz yaprak sapların altına koyup Üstüne şey yapar. Ben bir sana söyleyeyim. söyleyeyim orada birbirimize laf sokmakta yeni model sabahlar konuşuyor. Orada Şuna bak sardığın sarmaya bak. Çayı şey gibi. Kafan kadar olmuş diye böyle. Orada zahir var işte konuya hakim olan adam. Oktay ama senin o ellerle zaten o yaprak sarmasını yapman mümkün değil. Tamam ben sizin yaptıklarınızdan yerim o zaman. Or Öyle şey. Oktay'ın eller şey değil mi? Lahana sarmaya daha şey. Oktay'ın Oktay eller. Mi? Ben lahana sarmasını çok güzel yaparım. Yavaş yavaş. Bir de lahana sarmasının iddiası yok ya. İnce olacak bilmem ne olacak. İşte diye. ondan diyorum ben. Kendini de zorlamayacak. Çok güzel Hiç aynı zaten. Ortadan alıp alıp koyuyoruz. Ya da şey yapalım. ip şey yapalım. Ne denir? Şu hani biri tutuyordu da böyle iğile. Iki... Çile. Ne? Çile. çile. Ha, çile çile saralım. Topak, topak yapalım ortasında. Sonra... Ne çilesi ya? 3. ne yapacak? Üçüncü de nakış işler o da. <gülüyor> Kasnağında. Doğru ya. O iki şey zına. Üçüncü de not tutar işte toplantı notları. Bence en güzeli yaprak sarma. Benim de aklıma yattı. Yaprak sarma güzel olabilir veya kalın işlerle de dolma yaparız. Domates, patates. Hmm. Patates dolması yapmış nekecim? Çok güzel oldu. Bak bundan bir. <gülüyor> ya ben size bir şey itiraf etmek zorundayım ama patates dolmasını çok sevdim. Hayır da patatesle ilgili bir şey. Geçen gün hmm. Al'ın haşlanmış patatesi yemek için de çok sevince, hmm. ben de Hatun Hanım'a bir miktar kıyma çözdürüp Hatun Hanım bize patates yemeği yapar mısınız dedim. <gülüyor> <gülüyor> işte. Ve sonunda yıllarca evet. direndiğim şey işte evlat söz konusu olunca demek ki insanın çok sağlam şeyi olmuyor. Evlat söz konusu olunca patates İyindin nerede olsun. Patates yemeği yani yapıldı yok haline kadar yapıldı. Ha. Yemedim ama bir sonrakinde. Evde zaten patates pişmesi şeylerin kırılması Doğru, demek ya. Doğru zaten adam, adamın bunu tavsiye etmesi bile kırılması demek ya. Tabii canım ben yemiş kadar oldum. Yani ömür boyu başka bir şey yememiş kadar oldum yani patates yemeği yapın hatunun kıymalı dediğim anda herhalde benim artık o gece uyuyamadım değil et sen? ve kemikten ibaret bir adam oldum yani ne ruh ne onur ne şeref haysiyetin iki paralık oldu ama evladın hiç olmazsa tok oldu Ege'cim hiç önemli değil yalnız çocuk geçen gün anneannede kapuska vardı Oğlum sizin aile bir enteresan bir suşi diyorum bir kapuska diyorsun ya. İşte uçlarda İki, uçlarda gezinen bir aile. Füzyon ya yani bizim aile. <gülüyor> Doğuyla batı değil nereyle nereyi sentezlediklerini düşün artık. Çocuk kapuskayı sevmesin diye <gülüyor> o kadar uğraştık. Sevdi ama değil mi? Sevmedi canım. Ha. Yani ama şeyden sevmedi galiba biraz bir acısı kapatalım. vardı. Ha. Ay bu da çok çirkinmiş ye bakalım falan diye böyle. Bir de gizli gizli yapıyorum. Hani çocuğu yönlendiriyor durumunda da düşmeyeyim diye. Ama sevmedi sonunda rahat etti. Hemen makarna ve sosisle devam et. <gülüyor> bir kendine geldi. Patatesin üstüne ağır olurdu kapuskayı da sevseydi. Ama günün birinde sevebilir Ege. O da tokat gibi yüzme iner. E, yavaş yavaş olacak. Bu arada salatayı aynı kaptan e, yemek yani. isteyen özgür çocuğun yanında dolmaları kimseyle paylaşmayan ıssız da ödül almış. Sadri alışık ödüllerinde. Valla bir gerilimli ödül gecesi olmuş. Bir gerilimli ödül olmuş hakikaten. Bu neydi? Kadınla da Melis, Birkan. Issız adamdaki şey var ya kızceyiz. Ada. Hmm. Ada, ada, sevgili Ada. Ona verilmiş en iyi kadın oyuncu Mavi ödülü. Melike Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya ee... şu filmi seyretmek benim övüneceğim bir şeyim yoksa utanacağım. Ya bir şey. artık utanacağım bir şeye geçeyim. Yok ya. ya. Yani aslında ne övüncen ne utanacan ya. Ben sana güzel bir seyrettireyim ya. Müzikleri çok hoş hece. Ya geyeceğim. senin en büyük şansın ne biliyor musun? Sinemada seyretmemiş olmak. Televizyonda sereceğim Babam ve oğlumu da öyle seyrettim. Televizyon doğru. Gerçi televizyonda hangi sahneler kesilir bunu Bunun küfürleri de olmaz. Aa küfürleri olmaz. Var mı küfür var mı bunda? hem de ne küfürler ağza alınlayacak ama o sahneleri seyretmemem çok bir şey kaybettim televizyonda şimdi. çok kesülür dedim çok <gülüyor> televizyonda çok kesülür ee, esas önemli noktaları kaçırabilirsin film bütün anlamını yitirebilir ısızlı adamın ısızlık tabi canım Adam, Hele bir, bir tane şey var ya kasketli <gülüyor> gözlük <gülüyor> internetten yazışıyor bu birilerinin evine gidiyor bir karı kocanın evine gidiyor kadın karşılıyor böyle çok şuh bir kadın ondan sonra Odaya gidiyorlar yatak odasında. Yatak odasında da böyle Ray-Ban gözlüklü, şapkalı bir adam bekliyor. Sonra kapı kapanıyor. Arkadan böyle Bülent'in silueti yani. gözüküyor. Bu e, bugünün tarihini ben bir yere atmak istiyorum. Çünkü Ege bir gün o filmi izleyecek ve o şuh kadın dediğin kadına nasıl bir kadın olduğunu görecek. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hayır, kad Utanacaksın faire. şu. O kadına şuh kadın dedin, değil mi sen? Ya o şu. filmin başındaki o Ya şuh dediğim benim benim şuhum değil ya. Orada sevgili <gülüyor> yönetmenim <şuhun>, benim şu fail. Vallahi Herkesin <gülüyor> şu yok. Vallahi Melis Birkan ödülü alırken e, Hatice Hareket Aslan var edecekse. biliyorsunuz. Hatice Aslan kim? 3 Maymun'da oynayan Ferhun'un Hanımların büyük kızı o. Ha evet. 3 Maymun'da ödülleri toplayan, 3 Maymun'da ödül alamayınca e, tören boyunca kimseyle konuşmamış. Bozuldu zaten. Oğlum demiş ben kan da aldım ya ne yapayım bu demiş ödülü ya. Ama işte öyle dedim çok hakikaten çok tadı kaçmış. Hiç kimseye konuşmadım sonra da çekip gitmiş törenden. Allah'ta belanızı versin. Üç Baymur'la ilgili en güzel açıklamayı Yavuz Bingöl yapmıştı zamanında. Tam benim yapacağım açıklama. Ne dedi? Şu filmle de herkes ödül aldı biz alamadık. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> hakikaten çok içten ve net bir açıklamaydı. Evet bu sona çıkıyor. <gülüyor> Derin bir sessizlik oldu. Üç kişi mikrofona geçiyorlar gene sessizlik oluyor yayında. Konuşacakları zamanlar hep birlikte konuşurlar. Susunca hep birlikte susarlar. Egeciğim anca beraber kanca beraber ya. Aynı taslan salata Yani, yani böyle bir şeydir program. Üç izledik mi ya bu arada? Abi, ben izleyemedim var ya. Yani ben... izleyemedim dedim ruhum el vermedi. Bir o türlü o... elim gitti, gidip de o CD'yi koyamadım şeye. Nuri ya. Bilge Ceylan'a son derece saygı. Duyuyorum ama hiçbir filminde izlememiş olmamın bu saygıda etkisi nedir onu tam kestiremiyorum ya. Yani. <gülüyor> Yardımcı erkek oyuncu ödül almış da Ercan Kesan. O kim Oktay kimlerden hiç bahsediyor? İşte ne bileyim 3 maymunda oynamış herhalde o Hatice Aslan'ın oğlu olan çocuk. çocuklar. Daha bu gençten olan evet. Herhalde o ondan sonra öyle bir şeyler bir dedikodular bir dedikodular bu şeyle ilgili. Sadece alışık ödülleri tiyatro ve sinema oyuncu ödülleriyle ilgili. Ondan sonra Berlusconi diyeceğim ama çekiniyorum. yüzme tokat gibi iner mi? Dün konuştunuz mu diye. Yok, yok. Hiç haberimiz yok. Berlusconi yine e, deprem zedeleri tedavi eden doktora <gülüyor> şöyle <gülüyor> demiş. Senin tarafından hayata döndürülmeye itiraz etmem doğrusu. <gülüyor> demiş. Bana bir şey dese, hayat, hayat öpücüğü deniyor değil mi ona? <gülüyor> hayat öpücüğü deniyor. Manken bundan önce bir sekretere ondan sonra doktor sonra da manken. Fark etmiyor diye İtalyan gazeteleri böyle. Duramıyor duramıyor duramıyor. Birileri beni durdursun. Ondan sonra doktor da ben bunu taciz bulmuyorum. Bu başbakanın insanları bu kriz ortamında uzaklaştırmaya çalışması ve yaptığı bir espridir. Hiç de rahatsız olmadım diyerek. Ama yani hakikaten mugallit başbakan dedikleri böyle bir şey herhalde ya. <gülüyor> ya şimdi tabii çok güzel falan da bir görev dağılımı olması gerekmez mi bir ülkede? Kabinede mi? Kabinede değil. Bence ülkede yani o sadece hükümete bırakılacak bir şey değil. Berlusconi ülkenin komedyenlerine hmm. hani biraz morali yüksek tutun falan her şeyi benim yapmamı beklemeyin de diyebilir aslında. Ülkenin namlı tacizcileri varsa siz gidin parmaklayın efendim bu arada. Ee, hasta hastaları tedavi etmek için canla başla uğraşanları falan diyebilir ama hepsini kendisi hepsi evet ya yani, yani öyle şey hani bazıları vardır ya mükemmelliyetçi her şeyi ben yapacağım görev Bak, adamı siz... görev adamı öyle hakikaten. Dokunulmaz, İtalya'da dokunulmazlık var mı yok Kürsü abi başbakan bir dokunuyor yani doktor için yok onu <gülüyor> <gülüyor> biliyoruz bundan önce manken Marak Karfanga'ya seninle ıssız adaya giderdim evli olmasam hemen evlenirdik demişti var ya ıssız adaya giderdik orada <gülüyor> var ya, <gülüyor> var ya Var ya, bir evlenirdik falan çok güzel olabilirdi. Sonra Finlandiya'nın kadın başbakanı Tarya Halonen'e e, AB Gıda Güvenliği Merkezi'nin İtalya'da kurulmasını ikna etmeye çalışırken bütün çapkınlığımı kullanmak zorunda kaldım demişti görüşmeden sonra. Var ya kız bitti yani. Bu Finlandiya'nın nesiydi ne bakanıydı? Başbakanıydı. Başbakanıydı. Dünyada başka dillerde. Hmm. Yani şimdi mesela bazı atı sözleri falan var ya. Evet. 3 aşağı 5 yukarı aynı hesap gelen. Aynı. Hmm. doğruları değişik şekilde ifade ediyor. Başka bir dilde. Yere yakın adamdan korkacaksın. Yani bir noktası yere yakın adamdan korkacaksın diye bir tabir var mı acaba? Yok abi. O, ama o kadınlar için geçerlidir ya. Yok, Yo, canım, ne erkek için de geçerli. Erkek bunu. için de mi geçer? Berlusconi o kadar yere yakın mı ya? Of. Yere yakın, yürek <gülüyor> yakın. <gülüyor> ya bazı ifadelerin yok mesela ben de uzun uzun şeyi düşündüm. Ee, bu Melik Kökçek de Obama karşılaştı ya havaalanında. Evet. Hanım bana iyi bakıyor diye bir cümlesi var ya Melik Kökçey? Onu nasıl çevirdiler acaba? Obama ya da ne anladı acaba? Han, hanım bana iyi bakıyor falan. Filan. Yani yok onun da mesela tam karşılayan bir şey yok tam anlamıyla. İşte lady lady diye falan. Lady looking good for me falan gibi o tip bir şey. <gülüyor> Vardı da işte tam karşılanıyor. Tam ya yani şey. bir bir. Ben sana söyleyeyim ben sana bir bir karşılığını çıkar. Yere bakan yürek yakan mesela. Yok. Ama, ama şey var mesela. Bu ama. şey önemli yani yere bakan, yürek yakan tam hani bazı hoş daviller onlar kafiye olunca her zaman aynı etkiyi Etkileri yaratmıyor atmıyor. başka dilde de bu yere yakın adamdan korkacaksın. Bu önemli yani. Hakikaten önemli. Çünkü tarihi böyle etkileyen adamları düşünün. Hitler'i, Mussolini'yi falan düşününce işte hakikaten yere yakın adamlar. Tabii canım bir de aç adamdan korkacaksın. Daha Belki daha. bu şey olmadığı için Avrupa'nın böyle bir faşist... Dönemi var yani. Çünkü adamlar aa tamam Hitler sempatik adam diyorlardı. Halbuki orada bir bilgi olsaydı yere yakın adamlar korkacaksın deseydi önünü alırlardı onu. Doğru. Gene bir tatlı sessizlik oldu <gülüyor> stüdyoda. <gülüyor> Hayır ben bu ama öyle flash lafları ediyorsun ki. Bundan sonra şeyler olacak <gülüyor> böyle uff diye dikenler dönecek. En çok vergi ödeyenler bir açıklandı. Dur bakayım ne deniyor buna? Gelir vergisi rekortmenleri. Bakıyorum hızlıca. Üçümüzden herhangi biri <gülüyor> maalesef yine bu vergi listesinde yok. Ondan sonra bakıyorum kimler vardı. Acun Ilıcalı. Bu ne ya? 2 milyon 77.742. Aman yedi işte onu olsun. O artanları alıyor herhalde. O kim 500 milyar? Neydi onu ki ya? Var mısın <gülüyor> yoksun ha. <gülüyor> Neydi o iki? Artan paraları yani, herhalde şey yapıyor. Çünkü, da oluyor, yetişmesine bin ister diye. Ha, yani o, o artanları ala ala ala işte o kadar paraları biriktirmiş adam harcamamış. Cem Yılmaz bayağı düşmüş bu sene. Ah yazık. 811.873 lira ödemiş. Ondan sonra bakıyorum. Halit Ergenç. Sin Sinan Karahan <gülüyor> namı diğer. <gülüyor> Kaç tane dizi yaptı? Hala Sinan Karahan diyor aklımda yalnız bu adam benim. Ha sen de. Aliyedeki deki karakterini söylüyorsun değil <gülüyor> evet. mi? Evet. 366 bin lira ödemiş. Ondan sonra bakıyorum çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Başka da bir şey yok. Tansatürk Tan Tan ne kadar ödemiş? <gülüyor> Tansatürk -tan ne kadar ödemiş? Kıvanç Tatlıtuğ ödemiş ya o da listede. Döverler falan diye <gülüyor> mi düşündü acaba? da? Yo Kıvanç Tatlıtuğ. Sen de Neydim? şeyle karıştırdın Karşı ya. Öbür o renkli gözlü şekilsiz çocuğun adı neydi? Korkta şey, hani dayak yiyen sürekli. Tolga Tol Carroll. Tolga Carroll, yes. Yusuf Kenan Işık kim ya? Yusuf Kenan Işık 2500 ya. 2500 ister mi? Yusuf. Kenan Işık işte. İşte Kenan Işık. O da o da öylemiş. Yusuf, Yusuf muymuş adı? Yusuf'muş. Yusuf, evet. Ondan sonra böyle bir sürü daha isim var valla. Engin Günaydın. Mesela o da sürekli ortadan Tebrik ediyoruz var. tüm belgesini verenleri. Ne Şimdi kadar de belgesini vermeyenlerin listesi açıklıyorum. Önümüzdeki bir buçuk saat içinde Burak Can'a da şey yapalım. Sarkalım. <gülüyor> Bir buçuk saat dedin diye Burak demek sonunda kaldın değil mi? Buyurun efendim. E, yapılan son bir araştırma her üç Türk'ten birinin göbekli olduğunu ortaya çıkardı. E, şimdi Türk halkının yüzde nokta... Türk nok halkı göbek seviyor. Türk halkı göbek sever. Kadınların, kadınlarda her üç kişiden biri, erkeklerde de her dört e, kişiden biri göbekli ve Türk insanı göbeği seviyor. Lömbür lömbür et olsun. Efendim söyleyeyim. Eli avuca gelsin. Bunlar... Beslenme Türk anlayışımız da bizi göbeğe yöneltiyor. Valla şu ana kadar senin beslenme anlayışını ben gördüm. Bir, suşi Sushi de bir şey var yani benim. benim. Ben sushi benim temel değil. besin değil. Sevmiyorum daha, Temel besin aslında. kaynaklarımız nelerdir sizin? Ee, makarnacılık, makarnacılık ve sosisçilik. <gülüyor> makarnacılık ve e, pilavcılık. Pilavcılık. Ama <gülüyor> kayacağım makarnacılık ve pilavcılıkla geçiniyordu. Ara ara da el işi yapıyordu. El sanatları. O evet. da güzeldi. Ee, aynı araştırmaya göre e, yani bu dedim bu arada şey. Yani böyle eli avuca gelen hafif böyle Ege'ninki gibi değil. Hepimizi bir araya kat. Ondan sonra o tip adamlar. O yani. tip adamlar. Yani işte Ve gelecekte insan... şey diyorlar. Bunlar diyorlar çok popüler olacak diyorlar. Göbekli adam. Göbekli adam çok popüler olacak. Kendini Brad Pitt'le kıyaslama. göbekten çok rahatsız olmazsın yani. Bakkalla, emlakçıyla kıyaslarsan ama benimki şey falan dersin de Brad Pitt de şey yapınca tabii nerede benim bu baklavalar, bu vücudumda eksikler var diye düşünmek durumunda kalıyor insan. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Şu anda göbekte pek çok dinleyicimize bir ee, şey serptim. Alkışlarıyla Hayatın. işin oldunuz. Alkışlarını ben hissediyorum. Şu. Göbeklerine çat çat çat buluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Göbek deliklerinin üstüne parmaklarını denk <gülüyor> Diye ses çıkarıyorlar. Bu alkışlar sizin için geliyor. Günaydın. Günaydın. ay ay İşimiz bu olsaydı ya. Ne? Sabah radyoda uuuu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu işi tanımız bir yapsam da yaparız ya. Rahat yaparız. İşte bir özel radyoda u oluyoruz. U oluyoruz dediğim Acapella grubu olarak devam ediyoruz canım. Bizim Acapella de yani... deyince havalı oluyor. Doğru. Yani lütfen ya. Lütfen bir, bir, bir iki şarkı bulmamız lazım. Adımızı da değiştiririz. Bekçinin adının güvenlik görevlisi olması gibi. <gülüyor> yeni kuaförler yeni isim takmış kendine. Gördünüz mü? <gülüyor> yeni kuaförler yeni isim. Sana. Evet. Ben dün gördüm ya. Berberdi, kuaför oldu. Şimdi de saç tasarımcısı. Ya, Hair designer diye geçiyordu yıllardır canım. Zaten o yeni değil ki. Çok özür İngilizce İngilizce'nin kadar hakim olmalı bir tipi. şey vardı ya. Hair designer Recep diye ben şey görmüştüm ya. Hair designer Recep en güzel. Genç kızların yeni gözdesi Recep yani. Ankara'da herhalde kadınların bildiği bir isim de Parisli bilmem ki. Cemil. <gülüyor> Cemil mi o? Hı. Hmm. İyi o zaman Oktay'cığım Ankara'da Turgut Parisli Cemil arasında gidip geliyoruz <gülüyor> Ankara kulislerinde Oktay Demirci çılgın araştırmaları neticesinde Nelere ulaştı Oktay Ankara sokaklarında daha doğrusu kulisliği Yeni bir şey görüldü dün ee, Biliyorsunuz İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Polisler tarafından kullanılmaya başlanmıştı Cincir e, cinciri, cincir'i de gördük ya Yollarda Beraber gezdim. gördük Ankara'da gördük mü? Tabi canım caddelerde gider genç bir olan. Beraber takside gördük ya. Ha doğru evet işte o adam kargocuymuştu. Hmm, taksici zaten biliyordu. Kargocu falan herhalde demiştim. Niye ben abi taksi şeyini hiç hatırlamıyorum ya. ya. Biz tamam, taksiciyle sohbet sen ediyoruz. Diyorsun. Sen orada aval aval ha, dışarı bakıyorsun yani. Cep yani. telefonuyla oynamalı Ben falan. arkada oturuyordum dergileri karıştırıyordum. <gülüyor> Arkada dergiler öyle bir şey yeni Ankara sokaklarında bu adam görülüyor. Hiç kimse şaşırmasın bu adam kim falan filan. Bunu ne? taşlamasınlar lütfen. Farklı olanı reddetme şeyimiz var çünkü. O zincir üstünde diye onu taşlayalım mahallemizden uzakta öyle bir şey yok. Cincirden düşünmüyordu değil mi? o Yani taşlasak da düşmez yani değil mi? Bir işte buş düşmüştü. Buş düşmüştü. Buşmuştu. Buşmuştu evet. Ee, teşekkür ediyoruz Oktay, Ankara polisi. Pahalı mı acaba ya bu cincir? Cincir çok pahalı bir şey Biz değil. Biz de alsak yani. mı birer tane? Panorada da vardı cincirli adamlar. Var evet, panoranın içinde de vardı doğru. Vaat, ne oldu onlara? Öldü mü kazada mı öldü? Ne oldu onlara? Bir, bir de güzel, bir de güzel kullanmak cincir havalı bir şey galiba. Bence cincircilerin toplum tarafından kabul edilmek için yapmaları gereken tek bir şey var. Federasyonu. Başkalarına bindirmek. Bir, bir, bir siz tür de pizza tabi yani öyle öyle onun çok farklı bir şey olmadığını cincirin üstündekinin de insan olduğunu anlayacağız öbür türlü yani sen onu insan mı makine mi dost mu düşman mı anlayamazsın ki tekerlekler üstünde bir adam kendi kendi ayakları hiç hareket etmiyor ama yürüyor nasıl bunlar, oluyor bu nasıl oluyor buna şaşırıyoruz ya yani. korkunç şeyler bunlar cincir ustası ee, şimdi e... bence daha korkunç olan şey ne? Bir sene önce galiba ilk gördüğümde böyle gözlerimi fal taşı gibi açarak bakmıştım da şu Hı -hı. çocukların bir garip ayakkabıları var ya. Ha, topuklar, ayakkabı mı? Yok topuklar ya, Topuklarda tekerlek var. Ha. Böyle herkes ayak burunları havada böyle <gülüyor> diye kayarak gidiyorlar ya çocuklar. Ee, Namussuz onların iyi kayanı da iyi kayıyor. Çok güzel kayıyorlar canım böyle yürüyor yürüyor onlar diye kayıyor yürüyen merdivenler. Ben hep alışveriş <gülüyor> merkezinde gördüğüm için. Niye onların belli bir numaraya kadar olanı var ya ben hiçbir belli bir yaşın üstünde adamların öyle kaydığını görmedim. İşte o en olsa, olsa ben alırım. Ben de alabilirim herhalde ama. Gerçi kayabilir miyim ondan emin değilim ama öyle seri biraz gel küçük olabilir şeyler var. Ben ölelerini de görüyorum. İşte onlar yeni mi almışlar ayakkabıları bilmiyorum. Bazıları çok kötü kayıyor. Böyle gidiyor 2 metre gidiyor gel pat pat pat yürüyor falan. Bazısı da Pim! diye panoların koridorlar uzun ya. Bir oyuncakçıdan şeye kadar sinemanın önüne kadar diye gidiyor. Ve ondan sonra o duruş anında da hiçbir şey yokmuş. Sanki baştan beri yürüyormuş gibi yürümeye devam ediyor. Pıt pıt pıt. Çok seni etkileyen şeyler. Ben burada. ona ilk seferinde nasıl olabilir? Herhangi bir mı var falan diye bakmıştım. Yalnız o fizyolojik bir takım bozukluklara neden olabilir? ilerleyen diye. Yani ne olacak canım? Burunlar havada şey mi burunlar olacak? Burunlar havada yürümek değişik bir kası geliştiriyor. O kas sonra nasıl şey yapar? Şöyle bir düşünün bakayım. Şurada, şurayı geliştiriyor. Bunun adı ne? Bunun adı Kalf. Var calf mı bunun adı? Calf. Kalf'larım çok Kalf, güzel. Kalf ön tarafı. Uydurdum canım ben calf malz diyebilirim. kim yok? de bingo de işte. O He. anatomik olarak değişik yürüyen adamlara neden olacak ilerleyen zamanda? Evet, toplumun yarayan bir kanasına, kanasına dediğim <gülüyor> yarasına da e, parmak basan Ege kaycan. <gülüyor> Eskiden e, ışıklı ayakkabılar vardı. Şimdi onların ışıkları var mı mesela o lastikli tekerli yok, ayakkabıları? O... o ışıklı ayakkabılar eblek yaptı çocukları. Niye? Yürürken topuğuna bakmaya çalışan çocuklar sağa sola çarptılar çarptılar kafa oldu. <gülüyor> Aşure gibi kafayla dolaşıyorlar. şimdi. bak bana. Ben ya onlara da çok üzenirim. Koca ya. bir nesli kaybettik o yüzden ya. Bizim Neden? zamanımızda boğazlı ayakkabı vardı o havalıydı. Hah, bir boğazlısı vardı biri kes. <gülüyor> Çin kesler vardı. Çin keslerdi. Ey yavrum be. Ee, sabah ikinci yaşlılık konumuzu uzlaştık. açtık. Zaten ee... sağlık durumları şey. Tek parlak değil. Yaşlılığa müsait. <gülüyor> O zaman yaşlılık diye size yaşlı haberleri vereyim. Amerika'nın Maryland eyaletinin Salisbury... Yemekçildir o Maryland. <gülüyor> <gülüyor> Namusluğun şeysi çok güzel olur. Mercimeği çok güzel olur. Maryland. Dövüş sanatları merkezinin öğretmenleri yaşlılara bastonlu savunma teknikleri öğretiyorlar. Hem de ücretsiz olarak Cane Fu adı verilen bu teknikte şeyin bir zayıflık işareti olarak görülen baston tam bir ölümcül silaha dönüşebiliyor. Kılıç, Kılıç mı çıkıyor içinden? Ha? Kılıç yok ya. Aa var bak kılıçlı baston alıyordum ben zamanında. Van'da. Sonra uçağı almazlar ha. diye ben bunu o almadım. Bu kadar net satılıyor mu o net ya? Net satılıyor öyle söyleyeyim. Türlü türlü huyu var yani. Bir Van'da her şey satılıyor ya. Sen mesela satılmayan Et mesela şey söyle. Her şey satılıyor Van'da. PlayStation. PlayStation. Tabii canım var. Var her şey var. Ben kılıçlı baston olacağım kendime. Ne yapacaksın ki? Nerede kullanacaksın? Tabii bir ben... kılıçlı bastonu. Ha şeyde kullanılır bak. Yaşlılık zamanı evde güzel elmanı soydun. Şey yaptın. Lak <gülüyor> diye orada. buzarda çekiyorsun lak ucuna elmayı saplıyorsun tak. Koy. Aline uzat. Aline uzatıyorsun. Bu evet. adamın bir kılıç saplantısı vardı ondan 2 haftadır. Kılıç kılıç konusu açıldığı zaman ben kılıç alacağım ben kılıç alacağım diyor. Ya kılıcın çok hoş bir aksesuar olduğu ortada. Tabii ki. Tabii ki. Asalet. Şey. Et, yani ya. belinde cep telefonu mu dursun yoksa kınıyla kılıç mı? Tartışmasız tabii ki kın, kınlı kılıç. Aslında şey de çok güzel bir şey. Niye bu moda bu kadar yavanlaştı ya? Ne? Yani şu şeyler böyle belimize sabah bir kuşak bağlasak. Hem belimizi tutar soğukta. Tabii canım. Böbreklerimizi sıcak sıcak. Hem de oraya böyle bir hançer. Ne kadar güzel. Ege'ciğim sen bak <gülüyor> iyi kötü dolmuşa binen insansın. Evet. O kılıcın, o hançerin zorluğu. Hançer ufak ya. Ufak orada zaten e, kuşakta yatırabilirsin biraz. Bir de, bir de, otururken falan böyle bir oynaman lazım ya. Yok. Şeyde korkunç olur. Dolmuşta uyuyakalırsan durakta böyle <gülüyor> saplanabilir yani. O, özellikle şehirler arası otobüs yolculuklarında. Ba uyuyakalırsan sabaha doğru hançer saplanabilir. <gülüyor> hançer saplanması. Ya da şey olur bak o da güzel. Mesela evde e, elma soydun. <gülüyor> örnekleri öyle. dar olan sanatçımızdır hançere çıkarıyorsun lak saplıyorsun veya ha, sen dolmuşa biniyorsun arkadan para uzattılar bir kişi uzatır mısın tak parayı hançere sapladın şoförü uzattın. Yapışık, parayı Be hançere atışık. saplama ya. Elmayı hançere sapla. <gülüyor> elmaya sal parayı. Parayı niye saplıyorsun? Olur mu ondan sonra o pis <gülüyor> parayla? Ile... Benim anladığım kadarıyla sen hançerin olduğu ucunda bir <gülüyor> elma dilimi sabit duracak hançerle beraber. Arkadaşlar <gülüyor> elma yer miyiz diye? <gülüyor> <gülüyor> kuşak güzel ya. İçinde kese de olur. Kuş, kuşağın içinde kese olmaz. O batma yapar ve ter yapar. Bak o kuşak ne olur? Senin gücün yan ne? Kuşak arasında kala kala kala kala emer. Neyi emer? Terine emer. Kanını emer. Ne olur oradan parayı çıkar. Hamur gibi kağıt çıkaracaksın orada. Ya küçük küçük keseler. Bir yedi yüzlük kese hazırlayacağım. Ne koyacaksın abi keseyi? Ne koyacaksın? Beş kuruşlarda. Aa, bir bir yedi, yedi yüzlük kese. Şoförde keseyi atacaksın. Beni, beni Kızılay'a götür. Kese, keseyi de vereceğini düşünüyorsun ama o kese o kadar değerli olacak ki sen bu kese teknolojisine geçtik. Yani keseyi gönderemişsiniz geriye diye böyle böyle bir laf etmek ister misin? Parasını veremeyen kesesini alamayan diye soracak zaten. Şoför. Ben oğlum senin var gelseydim. ya bu toplu taşım işine girmen lazım. Ben sana söyleyeyim ya. Vallahi billahi bu işte güzel zekan ben var. Ben diyorum sen dolmuş diyorsun ya. Ya e oğlum işte dolmuşları yeni sistem getirdin ya. Ben öyle ilan gördüm. Ne? %50 ortak aranıyordu. Yarı hissedenir. O %50 onda... hissedenmez hiçbir zaman dolmuşlarda. Zaten bunu diyerek <gülüyor> hakikaten söğüşlenecek bir ortak olduğumu da herhalde Ankara dolmuş camiasında <gülüyor> duyurmuş oldum. Evet. Peklifleri açıyorum. Efendime söyleyeyim işte Amerikalıların yaşlıları kullanmayı bilmiyor ama Türk yaşlıları ben sana söyleyeyim gayet güzel net bir şekilde bastonlarını kullanıyorlar bizim Tunus caddesinde bir tane yaşlı amca var zamanında değnekçilik de yapıyor da hala yani o kadar zor yürüyor ki çocuklar buna şey diyorlar ya amca bir git artık ya bırak bizi falan diye hep ne yer değnekçi çocuklar baston alıyor <gülüyor> kafalarını <gülüyor> direkt geçiriyor yani. baston gerektiği zaman kılıç olarak kullanılabilir gerektiği zaman mamçık olarak kullanılabilir çok da, güzel olur. Ortasında zincir olacak. Tak diye çıkaracaksa. Bir daha mamçık ataklı <gülüyor> yapar mısın bize? <gülüyor> Teşekkür e bu ederim. farklı bir mamçık aydı. <gülüyor> Az öncekinden. E, ses kayıtlarından da bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Benim Mamçık e, Ninja Ku, hangisiydi? Bak, Japon sopası. Çin sopası pardon bak. Hı -hı. Çin sopası. Nunçako. mamçika Nunçako ile Mamçika ayrı şeyler Aynı mi? şey. Aynı fraksiyonda. Bir baksana şu TDK'dan ya. Bunun doğrusu. TDK'da Nunçako mu yazacaksın Nunchako ya? Nunçako çıksın. Ben evet. hakikaten hareketi yaparım Doğru, bugün. Doğru yazarsan çıkar. Bir ilk başta Mumçako yaz. Ondan Munchako sonra Mamçika yaz. Ya. Nunçako yazsana. Nunçako mu? Eksi sözlükte çıkıyordur herhalde. Mamçika'dan Mumçako'ya kadar her şeyi yazmışlardır. <gülüyor> <gülüyor> Ama yaz bakayım ya. Neymiş doğrusu? Mamçiko mu? Mamçiko mu? Oğlum, i̇şte 3 adı var onun 3'ünü de söyledim size Söyle Mamçika <gülüyor> Mam tam Türkçesi onun büyük <gülüyor> ihtimalle e, Tamam rahmetli Bruce Lee de böyle olsun isterdim Farklarını zaten. söyle Fahir o zaman 3 tane adı neye, niye farklı üç Oğlum, adı Oğlum bu var? farklılıkları şöyle düşün ya. Yöresel, Yöresel ya bölgesel değişler işte Ben birazdan enter basacağım TDK'nın sayfasında Ne yazdığını söyle Mamçika yazdım Mam Lütfen gidin daha diye... diye bir şey çıkarsa karşıma Lütfen gidin diye bir cevap gelecek şimdi TDK ne çıktı? Ben size ne çıktığını söyleyeyim. <gülüyor> Maşsız, <gülüyor> mahyacı, makasçı. Tamam demek ki manyezi, masajcı, manyelci başlamıyor. var mı manyelci? <gülüyor> Nançuko hayat bir. Nunçako nun ya <gülüyor> tamam, nun yaz Şey Şeyi yese ne? Cinsopası. Muahşaka diye bir kelime çıktı. Benim hoşuma gitti. Bir bakalım neymiş. Muahşaka. Şaka şaka şaka şaka şaka. Şaka şaka şaka şaka. Tamam Evet, geliyor, ne geliyor, abi. geliyor. Neymiş? Birbirini karşılıklı sevme, sevişme, aşık taşlık. Sevişme mi? Neymiş? Hiçbiriyle Muaş. Muhaşaka'ya vakit bulamamıştı. Muhaşaka Meşk'ten gelir Ege'cim. Muhaşaka Enstitüsü diye bir yer var mıydı? Hayır, Saatleri Muhaşaka Enstitüsü diye bir kitap vardı. Ne yazıyorum şimdi? Cin sopası Hayır ya, neydi faydı? koydu da cin sopası. Nunçako. Birleşik yazılıyor ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bakalım yeni kelimelerle karşı nakışçı, namazcı nanesiz, nazikçe neonazi, neozoik neşesiz get. hayır bilmiyor ya lan işte senin de bildiğin yanlış ya çin sopası yaz Ege çin yaz sopası çin, çin sopası, ya. sopası yaz dur yeni kelimeyle karşılaştık bilirim. nogayca, nogay dili <gülüyor> çin sopası Yazıyorum. çin sopası diye bir şey yok yani ben sana şeyini söyleyeyim mi çin sopasının sözlük karşılığını Çin'de kullanılan bir tip sopa. <gülüyor> sevgili dinleyicilerimize soralım bence ya. karate do veya jiu-jitsu yapan sevgili dinleyicilerimize soralım. Söz alayım. bulunamadı. Söz bulunamaz. Yazı kalır. <gülüyor> o zaman isterseniz Google'a... Google'a gir. nunchaku yaz veya Mamçika yaz işte. Her Nunchuko. türlü Mamçika. Her türlü Mamçika alınır. El yapımı Nançiko. Benim ilk Nançikam Mamçika şeyimdi. El Günaydın efendim. Beyefendi radyonun sesi kısa lütfen? Kapasırım tümden gerekirse. Buyurun efendim hoş geldiniz. Kim olduğunuzu anladık galiba. Heh. Cevaptan pekişek. Buyurun. Mancınık. <gülüyor> Mancınık olabilir mi? Mancınık bakıyoruz. <gülüyor> Beş kapıdan biri içinde yok. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim bay bay. Gerçekten de hakikaten eksik sözlükten başka bir yerde yok. Mamchika. Neymiş? Mamçıka ne yazıyormuş? Geri zekalıların bilmem ne verdiği isim diye de ilk entry'den korkuyorum şimdi. Hadi ya gir bakayım ne yapalım yüzleşelim artık abi. Bunu mu demek istediğiniz maçika diye bir kaçarımız var hala. <gülüyor> Ama mamçika ısrarla bunu diyorsun. Tabii canım mı? mamçika ya. Öf. Ben benden neyi bileceksiniz ma? Türkiye ilk mamçika. İki. <gülüyor> Oğlum bir nunçako bir mamçika diyorum ya. Aa. Üç diyordun deminde. Üç Bak derdi, üç adam sen. haklı. Ne nu, Nunçaku diye şeklinde de bilinen uzak doğu dövüş zımbırtısı. Nunçako'ya gir bakayım. Oradan var mı şey? Mamçika diyorduk biz zamanında falan diye devam ediyor. Nunçaku'ya giriyorum nun şimdi. Nunçaku. Demek, nun demek ki bu. Demek ki İki kısa zopanın bir zincirle birbirine tuturulmuş hala. Bu kadar işte ya. Nunçaku. Dur bakalım. O Nunchaku da yok ama. Nunchaku yazdık çünkü biz şeye. Tabii Nunchaku. Bunları bilmemiz lazım. Bir yasa TDK'da çıkabilir ama verirdi. birisi de halk arasında nuncaka, Mamjuka, Nunchaka, Nunchuka gibi farklı <gülüyor> isimlerle anılan. Tamam iyi ya. Nerenin Nunchukusu meşhurmuş? Şeyin e, neresi? Çin, diyor? Çin mi bu? Japon mu? Bakalım. Çin Çin Çin Çin. Çin zopası. Rahmetli Bruce de böyle olsun. Bruce Lee, evet. Bruce <gülüyor> Neşru ettiğine göre için herhalde. <gülüyor> Fahir senin rüyanda Bruce Lee mi geldi eğitti? Ama nöcalar kullanıyorsa mi? bak ha bak Japonya'daki dereveyle döneminde Bırak bütün silahları Japona. ellerinden alınan köylüler <gülüyor> tarafından kendilerini savunmak gerektiğinde saldırabilmek için <gülüyor> köylü zopası diyebilir miyiz köylü o zaman? Zopası, ha? Köylü zopası değil o Japonya değil bir kere ya. Aman bunu yazan da hiç bilmiyormuş ha. Ne bu arkadaşın nikine? Hemen ifşa edeyim. Neymiş bakayım. Mikado. Mikado. Abi adamın niki Mikado ya. Nasıl ifşa edeceğim? Adam biliyor. Biraz mu? hakim gibi geldi bana da. Evet, oradan bir tırsma yaşadım. Japon köylüsüz opası. <gülüyor> Japon köylüsü. E, i̇yi isterseniz programa bir de reklamlarla ara verelim mi? <gülüyor> İnternette gezmemiz için yayında olmamıza gerek yok. Yani. Konu karate olunca güzel <gülüyor> <gülüyor> söz ya. kapanmıyor bir türlü. Bir telefon daha alalım, girelim reklamı Günaydın efendim. Tamam, aldık telefonumuzu, aldık. Ya, Bence ya. boyumuzun ölçüsünü aldık. Günaydın. Günay ay, aydın dün dın dın... Günay ay, ay, ay! en çok seven... Arkadaşları dışarıdayken de... Yayına devam edendir. Sevgili dinleyiciler stüdyodan sesleniyorum ama... Sesim sizlere ulaşıyor. Peki sesini size ulaştırmakla... Görevli olanlar... Acaba... Benim sesimi duyuyorlar mı? Yani sizler beni duyuyorsunuz ama sizlerden önce duyması gerekenler hatta duymaktan öte konuşması gerekenler şu anda beni duyamıyorlar eminim. O yüzden radyomuzun içinde şu anda herkes gibi daha doğrusu olması gerektiği gibi görevinin başında olan arkadaşlarımdan rica ediyorum. Görevlerin başında olmak yerine radyonun dışında birbirlerini iterek eğlenen iki arkadaşıma, iki çok değerli her şeye rağmen çok değerli arkadaşıma seslensinler ve birbirlerini yavaş yavaş stüdyoya iterek lütfen mikrofon başında olmalarını sağlasınlar. Şu anda kimlerin hangi görevlerinden feragat edeceğini bilemiyorum çünkü herkes çok yoğun çalışıyor sabahın en civcivli saatleri herkes görev başında kimse görevinin başından kalkıp da radyonun bahçesinde koşturan iki iri adamı görevinin başına davet edecek durumda değil çünkü herkes çalışıyor herkes görevinin bilincinde herkes sorumluluğunun bilincinde eminim sizler de şu anda sabah şu dakikalarında zorlu bir güne nasıl hazırlanacağınızı düşünüyorsunuz bu konuşmanın uzaması halinde ben mikrofondan bağıracağım ee, ve bu da duyulmayacak. Maalesef bu da duyulmayacak dışarıdan. Çünkü dışarıda henüz megafon sistemi kurulmadığı için. Çünkü evet. Gerçekten hoş geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Çağdaş yayıncılık anlayışı ve serbest sunum taktiklerini <gülüyor> e, bir arada uygulayan yapımcı olarak hoş geldiniz. Bir şey soracağım. <gülüyor> Kaçta başlıyor yayınımız? Çünkü biz... E... Biz seni dışarıda ne? bekliyorduk. Dışarıdasın diye bekledik bekledik gelmeyince başına bir şey geldi zannettik. Sizi uyaran olmadı mı? Bizi hiç uyaran olmadı ya. Uyaranlarımız kapalıydı. Sonra sohbetinizi biraz da içeride devam edelim derken yayında benim mi duydun? <gülüyor> Yok yayında seni duymadık. Şey yayın lambası yanıyordu dışarıda studio önünde orada açık vardı. bırakmışlar falan. Dedi. Hatta Faiz bir ara duydu seni galiba çünkü şey dedi. Dün modern sabahlarda neler oldu? Diye koridorda böyle derdi, modern sabahlar yani sabah yani diyordum ben. Senin benim. konuşmanı dünün şeyi zannettik tanıtımı gibi. Bir de dışarısı soğuk da ondan içeri girdik yani onu ha, da söyledik. Çok soğuk dışarısı. Güzel muyum? böyle soğuk bahar günlerinde sıcacık bir stüdyomuz musunuz? <gülüyor> evet Vallahi. isterseniz. Bir biraz da çağdaş yayıncılık anlayışının <gülüyor> serbest sunuculuğun gereklerinin yerine getirelim. Edersiniz? Getirelim bence de getirelim. Otay Demirci masasını siliyor. <gülüyor> Çok güzel. Ve eşyalarını topluyor. Çünkü çağdaş yayıncılık anlayışım gereği benim. Yayın masanın temiz olması lazım. Tabii herhangi bir yayın materyalinin de olmaması gerekiyor. Çünkü evet. benden sonra buraya akın gelecek. Benim hakkımda laf söz çıksın istemem. Doğru. Ha. Bu arada yine çıktı yeşil yumurta. Bir tane adamın... Çürük şey... yumurta derler ona. Hayır canım yeşil yumurta Boyamışlardır Fire On'u kök Boy boyasıyla boyamışlardır. Babaannem yapardı. Yok ya no, nasıl babaannesinin... Paskalya'da <gülüyor> mı yapıyordu? <gülüyor> Yo yumurta boyu verdi ya babaannem benim. da mı bayardı tekrar soruyorum. <gülüyor> Hayır havası olduğu zaman nasıl? Ben her gittiğim zaman yumurta boyanırdı Paskalya'da mı gidiyordun sen? Yo, Paskalya'dan Paskalya'ya mı gidiyordun? Yo, yaz yani tatillerinde ben. falan giderdi Yani Paskalya'larda <gülüyor> <gülüyor> ya, e, Hayvancı izler <gülüyor> Ne yiyorlarsa artık Dünya nasıl bir şeyse Çatır çatır ama nasıl bir yeşil biliyor musun? Fıstırki yeşil dedikleri o kadar güzel, o kadar lezzetli. Neye bakıyorsun Ege? Fotoğrafı var mı diye bakıyorum. Bir var bakıyorum. da bu gazete de değil, burada değil. <gülüyor> yani Fahir'in önünde gazete olduğunda bakma, onun da masası tertemiz. Hayır bakmadan mı yapıyorsun? Şey? Hani bu resimleri bakmadan çizdi. Fahir de bakmadan, kafadan. Ama ben öyle başarılıydım. Yani mesela bakmadan harita çizdirirlerdi bizi eskiden. Gerçeğe kim en yakın çizerse en birinci o olurdu. Ben hep en birinci oldum o dönemlerde. Coğrafya derslerinde. Gözümü kapat bak bugün bile Türkiye haritasını çıtırt hemen hepsini çiziveririm. Ee, yeşil yumurtacıyordu. Peki böyle düşünmenin sanın bir faydası oldu. <gülüyor> böyle, bu benim evet hayatımda bir şeydir dönüm noktası. Hep özenirdim ya bak bana. Bakarak çizenlere de özenirdim. Çünkü bakarak da çizemezdim ben. Red kit çizen adam vardı benim ilkokulda sınıfımda. O kadar havalıydı ki adam. Böyle tık tık tık tık iki dakikada. Güzel resim yapmaya özeniyordun. Tabii canım. Sıfırdı çünkü benim resim Aynen. şeyim. Aynen seni işte... Evet ben senin resmini biliyorum ya. Sıfır abi. Sıfır yani. Oktay'da dolmacılık, yaprak sarmacılık <gülüyor> sıfır. Ama müzik öyle mi? Müzikte. Blok, blok flütte bir numarayım. İşte yani gerçekten demek ki yeteneğini fark etmiş. Boşu boşuna olmayacak bir şeyde ısrar etmektense müziğe vermiş kendini. Ben de mesela eczanatlarında çok ee... biliyoruz bay. Halıcılık bak. okudun bak 15 yaşında sünnet oldun 4 yaşına kadar da süt emdin Bunları tekrar tekrar anlatmana gerek yok Hayır bir şey atladın Elim ayağım çok güzeldir <gülüyor> 4 yaşına kadar süt emdi konusunda Benim yine bir ilgimi çekti Fahir Gördün mü adamın ilgisini çekiyor Seni kurtlar mı besledin <gülüyor> <gülüyor> 4 Kurtlar mı besledin ya Ne alakası var ya Ne, ne, ne alakası, var? alakası var İki şey olması lazım ya kurtların beslemesi lazım. evet kurtlar bana şey sütü alır emdirirler de hayır öyle bir şeysi yok ama. Umut çiftsüz. alırlar da. Satış ve çok alım yaşa. gücü yüksek kurtlar. İyi hakikaten çok el... yaş mı dedim Fahir? Çok Öyle bir şey dedim oğlum sen nasıl bir şey nasıl bir <gülüyor> dünya kurdunuz kendi içinizde? Çok yaştı dedim demin abi. İstersen kayıtları geldi. dinleyelim. Yani ben şöyle söylemek istiyorum ee, çocuklarınızı zanaate yönlendirin diyorum. Gerçekten de ben bugün bu noktadaysam el sanatlarının bunda çok büyük payı vardır. El sanatlarında zan altında bırakıyoruz payı. Çünkü fahir. mesela o yaptığım küçük hadıları satardım ve, ve harçlığımı çıkarırdım. Harçlığı Koray çıkarırdım. kaç kere gösterdi rahmetli? Ne? Faireo için yaptığı bu halıyı <gülüyor> size veriyoruz diye kutu kutu telekut da veriyor. Bir de senin hapishaneden gönderdiğin kibritten gemiler veriliyordu diyor. Aa ben kibritten evler yapmayı da çok severdim. <gülüyor> o konuda da başarılıydım. Evet sizler de biraz bahsedin çocukluğunuzda neler neler. Ya çocukları da kibritten bir şey yaptırmak ne kadar tehlikeliymişti. Kimse uyanamamış mı buna zamanında ya? Kutu yoksa kibrit tehlikeli bir şey değil ki. Nereye sürtecek değil mi orası? Yakacağım. Emer. Ama ben hiç bugüne kadar emdiğimi hatırlamıyorum. Yani en fazlasından kulağımı temizlemişimdir. Ki o da e, son derece bir iki uyarıdan sonra şey yapıyorsun. Daha iyi materyaller bulduğu zaman onlara doğru yöneliyorsun. Bu arada dün tam yatmak üzereyken Alin bürgeye şey demiş. Büyünce ben de sigara içeceğim. Falan <gülüyor> diye böyle şey ne de derler onun büyüyünce yapacağı işler var işte araba kullanacağım işe gideceğim falan filan diye. Biz de hep aferin aferin diyoruz. Bunlar da böyle bir aferin beklerken ama neden falan o çok kötü bir şey çünkü büyükler bütün büyükler sigara içer falan diye şey yapmış. Asap bozukluğuyla döndü salona bürge. Hakikaten çok asap bozukluğuyla döndü evet. ve bir sigara mı yaktı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapsın işte. Hay Allah diye. Hemen Kıvanç'ta konuşmanız lazım ki. Kıvanç tatlıtu, genç kızların yeni sevgilisi. Çocuğu gönderelim mi bu yaştan elin karlara? Bence de gönderin ya. Çünkü her şey temelde alınır seninle. Temelde güzel. doğru. O özel ders vermesi lazım ama onu. Şimdi diğer sigara kullanıcıları olacak işte mesela içiciler. Bir de Ali'nin mi olacak? Ha? Yok canım Olmaz, şey diye geçersen e, nikotin canavarından bahsederse bence nikotin canavarı ondan korkarız. Ondan korkar ve çocukları. Biz çocuğu cadılarla canavarlarla korkutmuyoruz. Nelerle korkutuyorsunuz? Umacıyla mı korkutuyorsunuz? Alt komşuyla korkutuyorduk biraz, <gülüyor> Ama o taşındı. Hakikaten Ali'ni ne ürkütüyorsunuz? Hani ürkütme teknolojisini demeyini... kullanmıyoruz ya. Nasıl ürkütme çocuğun ürkütme duyuları gelişmezse o çocuk ne yapar? Yok zaten osursan korkuyor canım öyle bir şey yani. <gülüyor> ben de büyüyünce osurum anladığımız, anladığımız kadarıyla rahat rahat oturuyor musunuz çocuğun Hayır, yanında? Korkak çocuk yani zaten. İşte, bir de onun üstüne bir korku şey yapmanın alemi yok. Bizim hayatımız kaydıran tepesinde merdivenden çıkıp inmekle geçiyor. <gülüyor> merdivenden mi iniyor kaydır? <gülüyor> e, o da güzel abi. Güzel tabii canım. Merdivenden yani inmekle Bana çekmişti. işte. Fiziksel şeylerden çekinelim. Abicim oradayken bırakacaksın işte ya yukarıdan bırakacak bırakacaksın ben, ha, ben aşağıdayım ha, aşağıdasın tam yukarı koy kaydıraktan bırak bırak kaydıraktan ya sen yeni kaydırakları görmedin tabi ne roketçi? 4 katlı falan gökdelen gibi kaydıraklar var bir oradan çıkıyor orada platform var oradan 3 kaydıraktan beğenmezse yukarıya dönen kaydırak çıkıyor falan e, e, kulu parkta var abi boyuna göre kaydırak yavaş yavaş git tamam işte alıştıran. bir tanesinden kayıyor da öbürlerine de çıkıyor dönen kaydıraktan oraya da yetişemiyorum ben de yetişeceksin. Babalıkta böyle bir şeydir. Şey yap abi sen sığmıyor musun? Beraber çıkın kucak kucak kayın. İlk iki üç kayışta. Merdivenden çıkarım da orada arada şey var. Delik var oradan geçemiyor. Tünelden geçemem. Orada maymuna da dönmek istemiyorum. İki yaşında çocukları ite ite çekindi çekindi. <gülüyor> e sen de Hanzo gibi şeyden çık. O kayılan yerden çık tepeye. Ali Tam Hanzo mu olayım? Ortaokuldu gibi. <gülüyor> Çocukların arasında evet. <orta> okula... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey. Tepede buluşursunuz. Beraber... Abi evlat için yapacaksın bunları. Sen hala kendini düşünüyorsun. Şu aralar gerçekten büyük bir sıkıntı var. Onu çocukların anne babaları kendi aralarında paslaşarak hallediyorlar. Ne? Eskisi gibi bir taraftan merdivenden çıkar. Hop öbür taraftan Kaydıran uç kısmına geçtiği bir şey yok. Merdivenden başka yerden çıkılıyor. Kaydırak öbür tarafta. Allah Allah. O yüzden paslaşmalar var işte. Hmm. Çocuğun yaratıcılığı Birisi gelişsin. çocukların çıkışlarında... ...yardımcı oluyor. Merak etmeyin efendim diye. Ö Öbür tarafta da şeyler oluyor. Vay be. Ebeveyn dayanışması ebeveyn böyle. Ebeveyn dayanışması yanışması hakikaten. <gülüyor> ebeveyn dayanışmasının bir örneği de şey. Sana bir şey sorunca ebeveyn... ...tabi tabi demek. Nasıl? Burası yasakmış değil mi beyefendi? Evet yasaktır. Ha, çocuğa yönelik. Vay şey be. demiyorsun. Ne alakası var canım? Serbestse herkes açık falan diyerek... ...adımı çocuğunun karşısında yalancı duruma düşürmüyorsun. Vay be. Yazılı bir anlaşma olmamasına rağmen ebeveynlerin sanki bir özel özerk bir grup gibi davranması bana çok manidar Genelde geldi. Genelde annelerle mi gidiliyor şeye oyun parkına? Ha Bu hakikaten ona. Yani. Ya. Yoksa babalar mı? Babalarda... Anne baba herkes var. Niye canım öğlen saatlerinde babaların ne işi var çocuk parkında? Annelerin eşsiz güçsüz bir dolu adam görüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani o kuak şey işsizlikte %15'e ulaştığına göre herkes parklarda kayıyor şimdi. Bunun bir hakkında ne ne tip, ne tip yorumlar vardır ya çocuğu da ya, ya, o işsiz içi... gülsüz dolanacağına bu arada garsonlar hakikaten de bu anne babaların en büyük destekçisi ama bak garson abi kızıyor falan dediğin zaman hani normalde servis için bir saat beklersin de bu lafı ettiğinde hemen 3 tane garson onu yemelisin diye gidiyorlar <gülüyor> saniye gecikmiyorlar yani niye çocuğu daha çocukken garsonlara karşı bir şey cepheleştirme yaşıyorsunuz ya Paj, garson sadece yemek yenilmediği zaman kızıyor bir, bir yemek sonra da zaman garsonlara karşı yok. alıştı. Ön yargıyla bakacak. Niye olduğunu da anlayamadığı bir. Çünkü sen burada ötekileştiriyorsun. Yani ötekileştiriyorsun. Garsonları Eş, ötekileştiriyorsun. Eskiden polislere karşı yapılırdı. Bak polis amca kızıyor falan filan diyor. Sonra polisler o şeyden kurtuldu da şimdi bak demek ki garsonlara artık değil mi? <gülüyor> artık artık kızılmıyor. Ya <gülüyor> yemek yememe konusunda <gülüyor> garsonlar kızar. Arabada ayağa kalkmak için ağlandığı zaman da polisler kızar. Bunları herkes bilir Oktay ya. Lütfen. Yani çocuk day. böylece şeyi bilecek yani. Yarın öbür gün belki hukukçu olacak. Yemek yemediği zaman polis kendisini kızdığı zaman diye hayır. Sizin yetkiniz dahilinde değil. Eğer bir şey varsa ben bunu garsonlar yüksek mahkeme sınıftaştırın falan gibi. Doğru. Evet o zaman e, her şeyin başı hukuk. Hukuk, hukuk, hukuk diyoruz ve artık kapatıyoruz. Yavaş yavaş kapat. Yavaş yavaş kapatalım yani çünkü şeyinde süredir. Bir anda da kapatınca programı çünkü garip oluyor. Bir anda kapatınca Ceryan yapmıştı çarpmıştı. Şimdi yeni moda Bir anda kapatacağım programı. Bir anda televizyonlarda falan o var artık. Niye ee, öyle olsun o zaman? Hadi. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin Perşembe'li. Hoşçakal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay ay Den...